Merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Bugün e, Açık Radyo, Açık Dergi'de Yeter Ki İste programında. Ben Alper Dalkılıç. Ve ben Elena Polakova. Ve bugünkü konuğumuz Rüzgar'ın Kızı Lena Aylin Erdil e, hattımızda. Merhaba Lena. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. <gülüyor> evet bu arada e, ben Alper ve e, Elena daha doğrusu Lena. Ben diye. de Lena'yım. Evet, arkadaşımla ilk kez <gülüyor> işte, Aa, ağırlıyoruz kendim. evet. <gülüyor> evet evet ve e, adaysınız e, Lena ismi nereden geliyor peki onu biz öncelikle öğrenebilir miyiz? Ee, aslında iki isim var Lena Alin. Evet. Ee, yani Lena Alman isim Hı -hı. annem Alman. Hı -hı. Ee, Hı -hı. Babam Türk oradan da Alin koydular. Hı -hı, o hı -hı. şekilde <gülüyor> Lena Aylin çok güzel çok süper evet. ya Yakın zamanda muhteşem bir başarı oldu tekrar Ve ee, bunları hı -hı. da e, gururlandık gerçekten çok güzel Ama baştan bir anlatabilir miyiz acaba Lena Aylin Erdil Rüzgar'ın kızı nasıl bir ünvana <gülüyor> evet. sahip oldu Biliyorum e, her yerde çok anlattık Ama dinleyicilerimize bilgi anlamında sunmak için neler anlatabiliriz söyleyebiliriz hı -hı. Ee, tabii e, yaklaşık bir altı senedir e, dünya turunu takip ediyorum. İşte e, Dünya Rinkers Kupası, e, yani dünya rinker yapılan en prestijli yarış birisi bu. E, bir dünya turu gibi düzenleniyor. Farklı farklı e, ülkelerde yarış yapıldı. E, sonrası sene sonunda e, en çok puan toplayan sporcu birinci oluyor. Hı -hı. Ee, şimdi bu sene e, Güney Kore ve Japonya'da başladı bu yarışta Hı -hı. E, o iki yarışta aldığım puanlarla şu anda e, ikincilik durumdayım yani e, sezonuna güzel bir başlangıç yaptım tekrar geçen seneydi e, birinciliği çok küçük bir farkla kaçırıp yine ikinci bitirmiştim çok e, güzel şey, sonunda. daha önceden de yine e, ikincilik ve var yani hedef birincilik ama hı hı. E, tabii ki ikinci, üçüncü olunca da mutsuz olmuyoruz. Çünkü e, çok iyi e, sporcular var yani dünyanın en iyileri orada. Kesinlikle, o yüzden, kesinlikle evet. E, evet. <gülüyor> evet antrenman, antrenmanlara da devam ediyorsun. Ve bu arada e, bir de surf okulumuz var, doğru mudur? Ay, evet, Bodrum'da Lene Algin Surf Center adında e, surf okulum var. Hatta şu anda oradayım. <gülüyor> ne güzel. Aslında programımız ismi ise, yeter ki iste. Bu durumda birinciliğe devam, çalışmaları devam. Zaten senin motto da bu şekilde biliyorum. İnsan istedikten sonra evren tüm güçleri toplayıp insanı yardımcı olmaya çalışıyor. İnsan istedikten sonra yapılmayacak bir şey yoktu. Sen de bu motto çok sakı sakı kullanıyorsun diye biliyorum. Evet, ben de çok sevdiğim bir motodur ve yani evet e, her zaman kendime mantra gibi söylüyorum bunu da. E, ya istedikten sonra her şey olabilir. Çalışmak lazım tabii yani hani bo, -bo. Ama çalışınca oluyor genelde. Çok doğru. Peki neden surf seçtin? Neden aslında çok güzel bir spor. Ben de denizi çok seven gibi böyle emrinerek izliyorum sürekli farklı yerlerde sen dalgalarla dans ediyorsun. Bu sporu neden neden bu sporu seçtin? Ya benim için dünyadaki en güzel spor yani genelde. Denizde olunca bir meditasyon gibi bir şey oluyor yani her şeyi unutuyorsun sadece işte rüzgarla denizle ve malzememle bir olabiliyorum. Bu çok güzel bir duygu ee, sonuçta şey doğa, doğayla içişesin ve doğanın güçlerini kullanmak çok değişik bir, bir duygu. Ee, hani yapanlar bilir sadece diyebilirim ve herkese denemeyi tavsiye ederim. Ee, neden seçtim? Aslında birazcık e, annem babam e, e, yön verdi bu konuda. İkisi de sörfçü. E, birazcık sporun içine doğdum e, diyebilirim yani. Hatta böyle, mutfağındasın e, doğru e, mu? Bir, bir seçim olmadı yani. <gülüyor> Ve hatta mutfa mutfağındasın aslında mutfağından geliyorsun doğru mu yani mutfakta evet, e, anne ve baba aynen. sayesinde evet ve peki başlamak isteyenlere tavsiyen ne olabilir yani kaç yaş e, bu spor için idealdir veya e, kaç yaşına kadar devam eder ve karşılaştığınız hmm. e, beraber yarıştığınız omuz omuza e, yarıştığınız sporcular e, hangi yaşlarda? Hmm. Yani başlamak için 6-7 yaş olabiliyor. Birazcık çocuktan çocuğa böyle fark edebiliyor işte hani bazıları daha güçlü, bazıları daha güçsüz oluyor. Ya da işte daha cesaret dolu. Sonuçta işte hani denizde, törfün üzerinde tek başına da rahat hareket edebiliyor olmaları gerek. Hı hı. Yani 6-7 yaş diyoruz genelde. 6-7 yaş. Ondan sonra evet. üst bir limit yok aslında kendinize fit hissettiğiniz e, süreci e, Hı -hı. herkes yapabilir yani 70 yaşında sporfa başlayan insanları da gördüm o yüzden e, üst limit koymak istemem. <gülüyor> değil mi? Evet yani biz de çok geç kalmış sayılmayız aslında değerli dinleyenler, dinleyicilerimiz ve bu arada Lena şunu da aktarmak istiyorum ben arkadaşlarıma söylediğimde Lena'yı biz konuk edeceğiz dediğimde stüdyoya o zaman biz de gelmek isteriz dediler yani gizli hayranlarını da böylece <gülüyor> görmüş ha. oldum ama dedim ki hani telefon bağlantısı kuracağız dedikten sonra biraz da biz hani buruk karşıladılar bu hani stüdyoya gelseler de sadece senin sesini karşıladılar. <gülüyor> ne kadar karş güzel valla bunu duymak çok güzel. Evet evet gerçekten hem başarılı şekilde ilerliyorsun hem de kendi de çok iyi bakıyorsun ve dikkat ediyorsun Peki Türkiye'de şu an Bodrum'dasın Bodrumda bir okul var hı hı. okulum var ve Türkiye bu spor için ne kadar uygun? Türkiye çok uygun yani o kadar iyi yerler var ki ve işte sezonumuz uzun hani uzun süre sıcak havalar var. E, Sua falan kalmamıza çok fazla yok, ancak böyle iki üç ay falan hani en azında boğduğum taraflarında böyle. Tabii İstanbul biraz daha farklı hı hı, ama hı. E, ya Türkiye'nin birçok yeri çok müsait işte. E, ben hemen hemen her yerde yaptım sayılır. Yani çok çok e, iyi rüzgarlar yakılabiliyor, özellikle yazın termik rüzgarlar oluyor. Hı hı. O yüzden çok müsait. Keşke daha çok insan yapsa. <gülüyor> Ya evet evet keşke daha çok insan yapsa ama sayı elbette artacak çünkü gördüğümüz yani genç nesilde gayet sportif şekilde ilerliyor elbette ki sizlerin izinden de çok fazla giden insanlar var ve sizler de bir rol model oluyorsunuz aslında bu da çok önemli Çok Doğru güzel mu? bir spor aslında ben de küçük bir not ekleyeyim aslında böyle kadın olarak çok güzel acayip güzel kıyafetler var hem de formu koruyorsun. İnsanlar tabii ki çocuklar ve gençler için çok güzel bir örnek oluyor. Peki e, antrenmanlar nasıl oluyor? Yani hep e, suda mı kalıyorsunuz yoksa onun dışında e, belli kuvvet antrenmanları ya da hani biz koşucu genelde ultramaraton koşulları olduğumuz için öyle soruyorum. Hani koşu antrenmanlarınız var mı? Nasıl antrenman yapar? Lena Ayliner değil hani klasik olacaktır. Bir günü nasıl geçer evet. diye so çok sormak istemiyorum ama antrenmanlarınız nasıl? Periyotlar nasıl gidiyor? Ya genelde ben de işte sabahları spor salonuna gidiyorum. Spor salonunda farklı farklı antrenmanlar yapıyorum. İşte hani bazı günler kardiyo, bazı günler işte güç, bazı günler daha çok esneklik üzerine, işte sakatlanmalara karşı riskleri azaltmak için. Sonuçta şey hani üst Siveri'ye yaptığım için sporu bayağı zorluyor. Ve hı hı. çok uzun saatler denizde kalıyorum. Öğren sonra da işte denizde antrenman yapıyorum. Genelde... İki ve dört saat arası değişiyor. Hı hı. Ee, yine denizde de farklı e, şeyler üzerine çalışıyorum. Günden güne değişiyor. İşte bazen e, daha çok malzeme ayarlarımla uğraşıyorum. Hı hı. Bazen daha çok teknik üzerine çalışıyorum. Ee, bu şekilde. Hı hı. Onun dışında e, yine sene içinde de dönem dönem değişiyor. İşte yaz dönemi genelde daha yoğun ya da işte bahar yaz e, yarışları sıkı. Ee, hazırlanma dönem oluyor. Kışın e, Kasım'dan sonra bir iki üç ay daha çok işte dalga sörfü yapıyorum. E, orada kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Ya yani e, dalgada yapılan windsurf. E, evet. O zaman e, daha çok denizde geçirdiğim zaman benim için daha önemli oluyor. Hı hı hı. O şekilde. <gülüyor> Peki bunu simüle edilebileceğimiz yerler Türkiye'de var mı? Yoksa genelde yurt dışına mı gitmek lazım bu tarz antrenmanlar için? Ee, yok yani ben bütün antrenmanlarımı Türkiye'de sürdürüyorum. Şimdi 3 ay boyunca şeyde olacağım. E, Bodrum'da olacağım. Hı hı. E, burada hazırlanıyorum. Dünya Kupası Yarışları'nda. E, onun dışında tabii e, farklı yerlerde antrenman yapmakta. Da fayda var ve benim için çok önemli çünkü hani ne kadar çok farklı farklı şartlarda e, spor alışırsanız o kadar iyi sizin için yani kendiniz o kadar geliştirirsiniz genelde e, Türkiye'de çok dalga yok özellikle Ege Bölgesinde hı hı. E, yani daha dalgalı ve serbest gülgeli şartlarda antrenman yapmak tabi daha zor Hı hı, ee, hı. Ne kadar zor şartlarda antrenman yaparsanız kendinizi o kadar çok geliştirirsiniz desek. <gülüyor> hı hı, çok doğru, çok doğru. Peki doğru esnasında e, yani bilmediğim için soruyorum ama e, müzik dinleme imkanımız oluyor mu? Böyle bir şey var mı? Yani müzik dinliyor muyuz Dinli yoksa hani e, kendimizi dalgaların akışına mı bırakıyoruz. Yani değişik bir şekilde mi konsantre oluyoruz? Nasıl oluyor? Yaparken mi? Evet evet yaparken ya da öncesinde. Sonra evet, yaparken ben. müzik e, dinlemeye denedim. Evet. E, bir tane işte su geçirmez bir kulaklık Hı. almıştım ama e, sonradan hoşuma gitmedi yani açıkçası. Kulağımlar çıkıyordu falan rüzgar çok hızlı gittiğimiz için Hı -hı. sürekli o şey olmadı. Ondan sonra ben şey daha çok hoşuma gidiyor yani direkt sadece işte rüzgari. E, Deniz'in sesini değil, sen bunları dinlemek aslında e, konsantrasyonumu daha çok arttırıyor. Çok doğru. Doğla bay bay baş başa kalmak. Çünkü biz de antrenmanda genelde ben e, ne yarışlarda ne antrenmanlarda müzik dinlememeye çalışıyorum. Çünkü etrafında o kadar müthiş şeyler vardı ki e, evet. keyif almak hmm. lazım. Ya yani işte... Spor salonunda dinliyorum yani bol bol <gülüyor> hatta şey, yani özel playlistlerim falan var genelde şeyi de spor salonunda daha çok e, drum and bass tarzındaki müzikler dinliyorum e, hızlı müzikler yani motivasyonumu arttırmak için hı hı, hı. ama sofrada evet, evet e, gerek değilmiyorum. Lena peki benim böyle bir sorum var. Aslında ailen sporla uğraşıyor. Sen de sporla uğraşıyorsun. Ailenin desteği çok önemli. Sana küçük yaşlarından beri destek veriyorlar. Peki hı hı. çok zorlandığın zaman besedeceğim, edeceğim, bırakacağım. Hiç böyle bir şey aklına geldi mi? Ya geldiyse seni motivasyon eden nedir? Ee, aslında şu ana kadar hiç bırakmak. E, aklıma gelmedi yani gerçekten Çünkü gerçekten hani e, başladığmdan biri e, yükselen bir başladı grafiğe saydım <gülüyor> yani e, gittikçe hep kendimi geliştirdim gittikçe de e, daha çok çalışıyorum sürekli hani kendimi e, daha iyi bir sporcu olmaya çalışıyorum hani sadece derecelerle ilgili değil e, bütün e, bir bütün olarak yani işte bu salondaki antrenmanların işte sudaki antrenmanların birlikte çalıştığım sporcular hani sürekli hani kendimi daha nasıl geliştirebilirim düşüncesinin içindeyim o yüzden hiç pes etmeyi düşünmedim tek sıkıldığım konu tabi destek tek alamıyoruz Rüzgar Surfer çok küçük bir spor yani dünya üzerine küçük bir spor sponsorluk almak çok zor zorlanıyorum yani bir tek bu konu biraz tabii ki canımızı sıkıyor. Ya evet buradan e, Lena'ya destek vermek isteyenleri de sesleniyoruz gerçekten. Yani sponsorluk süreci gerçekten her sporcunun da e, ihtiyacı ve özellikle senin gibi sporcuların gerçekten çok ihtiyaçları var. Ve e, düşündüğümüz zaman e, Türkiye'de bu sporla uğraşan kaç kişi var peki Lena? Böyle bir sayı e verebiliyor muyuz? Yani oran nedir y yurt dışındaki e, spor yapan insanlara göre? Profesyonel olarak dünya evet. kupası dünya Tırmanı takip eden şimdi üç sporcuyduk 3 bayan spor dört bayan sporcuyduk şeyde Güney Kore ve Japonya'da evet evet erkek sporcu kalmadı işte Enes S. Yılmazer vardı daha önceden başka erkek sporcular da vardı bıraktılar. Hı hı hı bıraktılar ve sen evet. okulda ve öğrencilerinde de görüyorsun ışık var mıdır yani yeni adaylar yeni rakipler yurt dışına çıkarabilecek miyiz nasıl gidiyoruz elbette ki destekler de çok önemli bu konuda bu süreçte Küçük lenalar Küçük lenalar <gülüyor> evet, evet Tabii ki yani küçük yaşta çok yetenekli olan sporcular var yani kendilerini geliştirip görüşlere gidebilirler Gidenler var. Ee, Türkiye'den gençler dünya şampiyonu birkaç kere çıktı sığla ee, Erkeklerde de, bayanlarda da. Ama işte sonradan e, destek bulmak e, ve bu işte hani hobi çocuk olarak yani çocukken yaptığın hobiyi ve başarılı olduğun sporu mesleğe dönüştürmek çok e, zor. Zor, hani, zor e, evet. Tabii ki hepimizin e, paraya kazanmaya ihtiyacımız var. Bu yüzden... Hı, kazanamayınca bırakmak zorunda kalıyor birçok kişi. Elbette yani Türkiye'de spor yapmak zaten belli bedelleri ödemek ve sonrasında da hani ailenin de çok önemli desteği lazım. Yani bu anlamda elbette ki şey. <gülüyor> tabii de yani tabii hani yeterli. profesyonel bir sporcu olduktan sonra ailenin destek almak e, anlamsız o zaman profesyonel bir sporcu değilsiniz yani. Evet evet çok doğru. O zaman e, ailenizin desteğiyle bir hobiyi yap oluyorsunuz. Aynen aynen çok doğru çok doğru. Evet. <gülüyor> aslında okul hakikaten çok güzel bir şey çünkü hani bazı sporcular çok başarılı ama e, elde edindiğim bilgi aktaramıyorlar bilgi aktarmak e, bu da bir yetenek e, öğretmek e, sen bu işi evet. yapıyorsun ve e, aslında çok önemli bir şey küçük çocuklara gençlere bilgi aktarıp e, örnek olmak e, hem de spora alıştırmak Umuyorum ki daha da çok okul açılacak ileride. Kesinlikle. Evet, evet. Türkiye'de çok da okullar var. Ben de eğitim vermekten çok zevk alıyorum. Yani gerçekten bu bilgileri aktarmayı seviyorum. Hatta haftaya da ileriye bir Rüzgar sörfü eğitim kampım olacak. Hı -hı. Orta kentte. İlk kez biraz farklı bir şekilde bir, bu tarz bir kamp düzenliyorum. Hı -hı. Hı -hı. Bu kampta özellikle işte video çekimler olacak. İşte Videoları sonra birlikte analiz edeceğiz. Bu yani kampın tarihi ne zaman peki? Açıkçası bu eğitim kampı için de heyecanlıyım. Peki Lena eğitim kampının tarihi ne zaman ve kayıtlar devam ediyor mu? Belki de dinleyicilerimiz ee, arasından da ilgilenenler olabilir. Evet. 12-15 arası. Evet. Ama şey kayıtlar kapandı. Kayıtlar kapandı ama takip Zaten etmek isteyenler? Zaten kişilik bir kamp evet. yani limiti koydum. Çünkü hı hı. sonuçta hani e, sadece belli bir e, kişi sayesinde iyi bir şekilde ilgilenebiliyorum aynı anda. Kesinlikle kesinlikle. E, o yüzden tekrar ama olacak büyük ihtimalle. Beni e, Facebook sayfamdan ya da Instagram sayfamdan takip edebilirsiniz. Lena Erdil Lena evet, Erzildir, evet, oradan evet. E, genelde bu tarz şeylerle ilgili paylaşımlar yapıyorum. Evet. Veya e, Surf Okulun sayfasından da takip edebilirsiniz. Lena Erdil Surf Center Hı -hı. adında. Hı -hı. Evet. Hı -hı. Bu arada e, Lena senden bir e, istek parçası isteyeceğiz. Sen de anons edebilir misin bu parçayı? E, evet. E, Jack Johnson'ın Better Together şarkısını e, istemiştim. E, çok güzel bir şarkı. Hıh. -hı. Herkesin sevebileceği bir şarkı bence. Hı. Teşekkür Onu ederiz. Şey o, evet, o zaman süper. şarkıdan sonra tekrar devam edeceğiz. There's sing Our dreams and they are made out of real things Like a shoebox of photographs with sepia tone loving Love is the answer at least for most of the questions in my heart Like why are we here and where do we go and knock on me so hard It's not always easy and sometimes life can be deceiving I'll tell you one thing, it's always better when we're together mm, It's always better when we're together Yeah, we'll look at them stars away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 Places we got to be. was we'll sit beneath the mango tree now. Yeah, it's always better when we're together. Mm, we're somewhere in between. There is no, no song I could sing, and there is no combination of words I could say, but I will still tell you one thing, we're better together. Uh, Lena, uh, pick you. Siyaset ve felsefe okumuşsun. Bu bilgiler sana sporda nasıl yardımcı oluyor? Um, politika ve felsefe okudum. Um, açıkçası yani direkt bir katkısı olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama nasıl katkı oluyor? Um, arada seyahat yazılar yazıyorum. Sörf um, gider için olur ve um, bazen şarkı um, ...İşte hafta sonu falan yayınlanmanın yazılar var. Tabii ki yazı yazmayla ilgili öğrendiğim şekilde üniversitede öğrendim. Öyle bir katkısı oldu. Onun dışında tabii ki hangi dal okuduğunuz çok önemli değil. Yani üniversite okumak her zaman okusunuzu genişletir. Öyle bir katkısı var. Bu, bu arada bir yazı okuyorum seninle ilgili. Şu yazıyor... Rüzgar sörfünde gelişmek için üniversite eğitimini bir yıl erteliyor. Doğrudur değil mi? Bir yıl ee, erteliyor. ve bilmiyorum. Rüzgar sörfünde gelişmek için üniversite eğitimini bir yıl erteliyor. Bu seninle ilgili bir tanıtım yazısında var ve daha sonra rüzgar sörfü konusunda kendini geliştirip ve sonraki süreçte de üniversite diplomasını alıyorsun ve sonra da sevdiğin iş, spor hayatın haline geliyor doğru mudur? Aynen evet öyle oldu benim için <gülüyor> Yani <gülüyor> daha öncesinden de yapıyordum Ama üniversiten sonra artık e, tamamıyla e, hayatımı diğer törfü üzerine kurdum Yani anlaşılan e, istediğin şeyde hiçbir şeyden vazgeçmiyorsun Yani erteleyebiliyorsun ama diğer taraftan onu gerçekleştirmek için çabalıyorsun ve hedefe ulaşıyorsun Evet <gülüyor> Lena peki her konuğumuza böyle bir soru soruyoruz Yeter ki iste. Gelecek için senin hedefin ne? Yani böyle hedef koydun. Ben onu istiyorum. Ben onu yapacağım. Planın ne? Yani en büyük hedefin ne şimdi senin için? E, tabii en büyük hedefim birinci olmak bu Dünya Kupası e, yarışlarında. E, bir kere işte birinci olmaya başarmıştım Güney Kore'de. E, geçen sene. Hmm. Ama tabii e, sadece bir etap değil. E, bütün... Dünya Kupası'nı kazanmak e, en büyük hedefim. Onun için çalışıyorum. Yani tabii ki rapi, rakipler de çok iyi ama elimden geleni yapacağım. E, yeter ki isteslogonu e, kullanarak çalışmaya devam edeceğim. Onun dışında e, kendimi işte dalga soruşturdu. Daha çok geliştirmek istiyorum. E, i̇lk kez geçen sene orada e, yarışa girmeye başladım. Ee, yeni önümüzdeki yıllarda belki orada da görüşmek istiyorum. Ee, onun dışında eğitim vermeye seviyorum. İşte, e, sporcu yetiştirmek istiyorum. Bu şekilde hedeflerim var. Mutlaka olacak ve sana çok güzel stüdyomuzdan enerji gönderiyoruz. Pozitif enerji ve başarılar diliyoruz. Çok çok teşekkürler. Bu, bu, Sağ olun. bu süreçte programımıza dahil olduğun için çok teşekkür ediyoruz Elena's. ve Aynı zamanda hem deneyimlerini de aktarıyor olmak ve çok başarılı. Ve aynı zamanda bu kadar zor bir spor yaparken bu kadar da güzel olmak da çok çok da önemli. Seni bu anlamda da tebrik ediyoruz. Ve konuk olduğun için de çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Stüdyomuzda bugün Bodrum Rüzgar esti. Bodrum Rüzgar Resti. Ve... Evet inşallah çok eski biraz yağmur yağdı bugün ama çok Teşekkürler davet ettiğimiz için. Biz teşekkür, teşekkür ediyoruz. Yok, hadi hadi şimdiden bol şans ve mutluluk seninle olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet bugün Açık Radyo Açık Dergide Yeter Ki İste programında Rüzgar'ın Kızı Lena Aylinerdili konuk ettik. Ben Alper Dalkılıç. Ve ben Elena Polikova. Bir sonraki programımızda yeni başarılı bir sporcuyla tekrar bir arada olacağız. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Teşekkürler ve iyi akşamlar.